أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم محترمون arkadaşlar rahmeti bol olan rabbimizin rahmetinin eseri ve kelam sıfatının tecellisi olarak tenezül buyurup bize kendini tanıtma adına bizi kendisinden haberdar etme adına ya da bize kulluğumuzu hatırlatma adına inzal buyurduğu bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Kulluk kitabımızın 87. sırasında yer almış bir sure Surenin adı Ala suresi Arkadaşlar Eğer biz parayı düşündüğümüz kadar Ala'yı düşünseydik Paranın peşine takıldığımız kadar Ala'nın peşine takılsaydık inanın bugün bu vaziyette Olmayacaktık Sure Ala suresi Mekke'de nazil olmuştur Rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Vakıa Suresinin son ayet kerimesi Fesebbih Bismi Rabbikel Azim ayet kerimesi nazil olunca Allah'ın Resulü tüm namazlarının rükusunda Subhan Rabbiyal Azim Subhan Rabbiyal Azim demeye başlamış ve daha sonra Ala Suresi nazil olduğu zaman, Ala Suresinin ilk ayet kerimesi Sebbih Bismi Rabbikel A'la ayet kerimesi nazil olunca da Allah'ın Resulü bütün namazlarının secdesinde Subhan Rabbiyal Ala, Subhan Rabbiyal Ala demeye başlamıştır. Arkadaşlar sureyi bir anlayabilsek, sureyi bir tanıyabilsek, surenin ayetleri içine bir nüfuz edebilsek inanın Rabbimiz bu suresinde hayatın tümünü, tevhidin tümünü, tesbihatın ve tahmidatın tümünü bu surede anlatı vermiş, işley vermiş. Allah'ın Resulü Cuma ve bayram günlerinde Cuma ve bayram namazlarında Gâşiye suresiyle beraber Bu sureyi yani Ala suresini okurdu Yine kainatın seyidi Vitir namazlarında Yatmadan önce İhlas suresini Kafirun suresini Ve Ala suresini okurdu Arkadaşlar Biz de tanıyacağız bu sureyi Biz de anlayacağız manasını Muhtevasını ve biz de bu sureyi yatmadan önce vitir namazlarımızda okuyacağız. İmanımızı yenileme adına, kulluğumuzu yenileme adına, tevhidimizi, teslimiyetimizi yenileme adına yatmadan önce bu sureyi okuyacağız. Ve bu tecdidden sonra, bu yenilemeden sonra yatağımıza uzanıp Allah'ım işte böylece canımı al diyeceğiz. Bu iman üzere, bu tevhid üzere, bu teslimiyet üzere, bu ahd üzere canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Allah'ın Resulü vitir namazında âlâ suresini okuduktan sonra tevhidini, kulluğunu, teslimiyetini yeniledikten sonra yatağının üstüne, iki dizinin üstünde oturur ve Allah'a şöyle dua ederdi. Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarınım bugünümden hayırlı olacak. Dikkat ediyor musunuz? Ya Rabbi ...şu yatacağım ölüm uykusundan... ...beni sabaha canlı çıkarırsan... sağ salim çıkarırsan... ...Allah Allah... ...bizim için garanti ya... ...hiç düşünmüyoruz değil mi... ...yarın mutlaka yaşayacağız... ...sabahleyin mutlaka kalkacağız... ...hiç ölümü yarın öleceğimizi düşünmeyiz biz... ...ama bakın Peygamberimiz... ...Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam... ...aynen öyle diyor... ...Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan... ...beni sabaha sal salim çıkarırsan... ...canlı çıkarırsan... ...sana söz veriyorum... Yarınım bugünümden iyi olacak. İşte biz de Ala suresini okuyacağız. O şekilde yatağımıza uzanacağız. Böylece canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Eğer Allah yarıntası gün bizi bir daha kaldırmış canımızı almamışsa o zaman bir daha, bir daha, bir daha sürekli devam edeceğiz. Arkadaşlar sure şöyle başlıyor. سَبِّحَسْمَا رَبِّكَ Ala. Peygamberim, Rabbinin en yüce ismini tazim et. Yücelt, büyükle ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّ O yarattı, düzenledi de. Yaratan da odur, düzenleyen de odur. İşte birinci bölüm böyle. Arkadaşlar, tesbih kelimesi Allah'ı tam ve mükemmel kabul etmektir. Yani Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmektir. Allah'a Allah'ın sıfatlarıyla birlikte inanmaktır. Arkadaşlar, tesbih Allah'ı mükemmel kabul etmektir. Allah'ı mübarek kabul etmektir. Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmektir. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize nasıl tanıttıysa, kitab-ı keriminde hangi sıfatlarla muttasıf olarak kendisini bize haber verdiyse, işte o sıfatlarla beraber Allah'ı kabullenmek Allah'ı mübarek kabul etmek dışındakileri reddetmek Allah'ı münezzeh kabul etmek tenzih etmektir arkadaşlar Allah'a ait olarak bildiğimiz sıfatların tümünü Allah'la beraber kabul etmek işte bu tesbihtir değilse işte elimize tesbih aldık bir köşeye çekildik Şöyle insanlardan uzak bir tenhaya çekildik. Allah, Allah, Allah, Allah dedik. Bu tesbih değildir. Eğer Allah'ı böyle sadece Allah lafzıyla tesbih edeceksek, o zaman bunun başına ya da sonuna bir şeyler eklemek zorundayız. Ya Allah ihfazna, ey Allah bizi koru. Ya Allah beni çoluk çocuğumla ilgilenmemin şuurunda kıl. Ya Allah beni istediğim biçimde bir Müslüman kıl. Ya Allah beni hanımınla münasebetim şuurunda kıl. Ya Allah beni razı olacağın bir kul eyle. Yani eğer biz Allah'ı sadece Allah ismiyle tesbih edeceksek o zaman bunun başına ya da sonuna bir şeyler eklemek zorundayız. Yani bir şeyler isteme adına bunu demeliyiz. Arkadaşlar en güzel tesbih Subhan Rabbiyal Ala ve Subhan Rabbiyal Azim demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Mahza Cenab-ı Hakk'ın ala ve azim olduğunu anlatmak için gelmiştir. Demek ki tesbih Allah'ı Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, En'am'da Allah kendisini bize nasıl haber verdiyse, hangi sıfatlarla kendisini bize müttasif olarak anlattıysa o şekilde Allah'ı kabul etmek, o şekilde Allah'a inanmak işte tesbih budur. Ya da arkadaşlar tesbih Allah'ın sıfatlarını tam kabul etmektir. Ya da sıfatları konusunda Allah'ı tam kabul etmektir. Mesela Allah razzaktır. Allah rızık verir. Allah'ın bir sıfatı var ki o da razzaktır, rızık verir. Ve Allah rızık verme konusunda tamdır, eksiksizdir, kusursuzdur. İşte Allah'ı bu şekilde kabul tesbihtir. Ama rızık konusunda Allah'ı eksik kabul edip, yerde bir takım razzaklar arama, Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine gitme, işte bu şirktir Allah korusun. Mesela Allah alimdir. Allah her şeyi bilmektedir ve Allah'ın bilgisi tamdır. Ama eğer bu konuda Allah'ı eksik kabul edersek, yani bilme konusunda, ilim konusunda Allah'ı eksik kabul edersek, yerde bir takım biliciler ararsak, kayıp bilicileri ararsak ve Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek, Allah korusun işte bu şirktir. Mesela Allah Rabb'dir. Allah kanun koyandır. Allah kullarının günlük hayat programını çizendir, tespit edendir. Kulları adına kanun vazetme hakkına sahip olandır. Allah'ı bu konuda eksik kabul eder de yerde bir takım program yapıcılar, kanun koyucular aramaya kalkarsak ya da kabullenirsek Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek işte Allah korusun bu şirktir. Bakın İlk ayet kerimesinde Rabbimiz sebbi husme rabbikel buyuruyor. Peygamberim, Allah'ın adını Rabbinin en yüce adını tesbih et, et büyükle. Arkadaşlar, Allah'ın adını münezzeh oluşu Allah'ın adını mükerrem oluşu zatının münezzeh oluşundan, zatının mükerrem oluşundandır. Çünkü Allah ismiyle müsemmadır. Hani bu ayet-i kerimede Rabbin zatını tesbih et denmiyor da adını tesbih et deniyor ya arkadaşlar, Allah'ın adının mükerrem oluşu, Allah'ın adının mübarek oluşu, zatının mükerrem oluşundan, zatının mübarek oluşundandır. Zira Allah ismiyle müsemmadır. Fakat Allah'ın dışındakiler için böyle bir şey düşünemeyiz. Mesela şimdi demokrasi anlayışında cumhurbaşkanı deyince ya da cumhurbaşkanlığı deyince nasıl bir saygınlık atla gelir ya, fakat bu saygınlık cumhurbaşkanının zatından kaynaklanan bir saygınlık değildir. O makama kim gelir oturursa otursun, o makam yine saygınlığını devam ettirir. Fakat Allah için böyle bir şey düşünemeyiz. Yani Allah'ın adının mükerrem oluşu, mübarek oluşu, zatının mübarek oluşundandır, zatının mükerrem oluşundandır. Ya da bir çocuk babasına itaat etmek zorundadır. Çocuğun babasına itaati, babasının iyi bir Müslüman oluşundan, müttaki bir insan oluşundan, mübarek bir insan oluşundan değildir. Neden? Neden? onun babası oluşundan ötürü çocuk ona itaat etmek zorundadır. Ya da bir kadının Allah'ın ve peygamberin isteklerine ters düşmeyecek biçimde kocasının isteklerine itaat etmek zorundadır ya kadın, işte kadının bu itaati kocasının ruçhaniyetinden, üstünlüğünden, iyi bir Müslüman oluşundan değil, onun nikahı altında oluşundandır. İşte baba, evlat, karı, koca bunların isminin mübarek oluşu, zatlarının mübarek oluşundan değildir. Fakat Allah'ın adının mübarek oluşu Allah'ın isminin mükerrem oluşu Allah'ın zatının mübarek oluşundan Allah'ın zatının mükerrem oluşundandır Arkadaşlar hepimiz köleyiz ama en yücenin kölesi olmak başkadır tabi herkes köle kimisi kadının kölesi kimisi toplumun kölesi kimisi zevklerinin kölesi kimisi modanın kölesi kimisi paranın kölesi kimisi makamın kölesi kimisi bordronun kölesi Kimisi ağanın, patronun kölesi. Herkes bir şeylerin kölesi. Ve herkes neyin kölesi ise onu tesbih ediyor ya, onu gündemde tutma adına çırpınıyor ya, onu virdi zeban yapıyor ya, onu dilinde sürekli gündemde tutuyor ya, eğer biz de Allah'ın kölesiysek biz de Allah'ı yücretmek zorundayız. Biz de Allah'ı gündemde tutma adına Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın Peygamberi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini gündemde tutma adına Sürekli onu tesbih edeceğiz, onu gündemde tutacağız, onu anacağız, onu yücelteceğiz, onu tesbih ve tazim edeceğiz. İşte birinci ayet-i kerime böyle. Sebbihisme rabbikel ala Peygamberim, Rabbin en yüce adını tesbih et, tazim et. Bakın, tesbih etmemiz gereken, tazim etmemiz, büyüklememiz gereken Rabbimizin birinci sıfatını şöyle anlatır. O Allah ki yarattı ve düzenledi. Yaratan da O'dur, yarattığına düzen veren de O'dur. Yaratık adına aklınıza ne geliyorsa hepsini yaratan Allah'tır. Yarattığı bütün mahlukatı düzenleyen yine Allah'tır. Arkadaşlar, mesela Allah karınca yarattı. Karıncanın hayatını düzenledi Allah. Karıncaya bir aile düzeni verdi Allah. Sonra balığı yarattı, balık içinde bir düzen çizdi Allah. Balığa dedi ki, senin vücutunu suda yaşayacak şekilde yarattım. Solunum organlarını buna müsait yarattım, sen suda yaşayacaksın dedi. Onun için de bir düzen tespit etti Allah. Geyik için özel bir vücut yarattım Mevla. Balinaya verdiği vücutu ayıya vermedi Allah. Eğer balinaya verdiği vücutu ayıya verseydi, ya da kuşun uçuculuğunu Allah ayıya verseydi, ayı da uçsaydı ya da kediler de uçsaydı tüm kuşların işi bitikti. Her şeyi mükemmel yarattı Allah. Arkadaşlar, yeryüzünde yaratık adına ne aklınıza geliyorsa, hepsini yaratan, onlara düzen veren Allah'tır. <gülüyor> o yarattı, düzenledi de, <gülüyor> O takdir etti, ve yarattığı bütün varlıkların fonksiyonunu gösterdi, yolunu gösterdi. Yani yarattığı varlığı Allah o biçimde bırakmadı, yarattığı halde bırakmadı da aynı zamanda hidayet etti. Hem yaratıcıdır Allah hem de hadidir, hidayet edici. Yani bütün varlıklara fonksiyonunu gösteren Allah'tır. Yarattığı bütün varlıklara ne iş yapacağını gösteren, emreden, takdir eden yine cenab Mesela arkadaşlar bakın çocuk doğar doğmaz süt emeceği, memeyi bilmektedir. Çocuk doğar doğmaz ağlamasını, gülmesini bilmektedir. Kimden öğrendi bu? Allah öğretti. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا Allah öğretti ona. Hayvan yavrusu doğduktan birkaç dakika sonra anasının memesine uzanıp emme, emmeyi bilmektedir. Kim öğretti ona bunu? İşte Allah öğretti. Yarattı ve düzenledi Allah. Her şey güzel yarattı. Bakın şu bize verdiği iki gözü Allah ölçüp biçip de vermeseydi, eğer iki gözle iki görmeye kapsaydık sürekli kaza yapardık. Ya da Allah gözümüzün birini alnımızda, öbürünü de ayağımızın altında yarasaydı ne olurdu bizim halimiz hiç düşündünüz mü? Ölçüp biçip veren Cenab-ı Hak'tır. Arkadaşlar dilimizi alnımızda, dudaklarımızı da ayaklarımızın altında ya da belimizde yarasaydı Allah ne yapardık, nasıl yaşardık? Yaşamamıza imkan ve ihtimal olmazdı. Her şey ölçmüş, ölçmüş, biçmiş ve o şekilde vermiştir Allah. Tat alma duygusunu ağzımızın ucunda vermiş, dilimizin ucunda vermiş. Zehri zamanında fark ediyor ve tükürüyoruz. Eğer şu tat alma duygusunu karnımızın içinde verseydi Allah, zehri yuttuktan çok sonra haberimiz olacaktı ki, iş işten geçmiş olacaktı. Havamızın içinde yüzde yirmi bir oranında oksijeni ölçülü biçimde yaratan cenab Eğer havanın içindeki oksijen yüzde bir oranında değil de yüzde elli oranında olsaydı, dünyanın neresinde olursanız olun bir kibrit çattığınız anda bütün kıyına cayır cayır yanar giderdi. Neden? Çünkü çünkü oksijen yanıcı gazdır. Eğer havanın içindeki oksijen yüzde bir değil de yüzde beş ya da on olsaydı o zaman sırtınızda bir tane oksijen tüpüyle gezmek zorunda kalacaktınız. Ya da bir yerlerden oksijen ithal etmek zorunda kalacaktınız. Bu ölkü yaratan da Cenab-ı Kesici dişleri ağzımızın ön kısmına koyan öğütücü kalın dişleri ağzımızın arka kısmına koyan Cenab-ı eğer böyle olmasaydı, tam zıttı, tersi olsaydı, o zaman ağzımıza aldığımız şeyi kesebilmek için ta arkaya uzatmak zorundaydık. Ağzımıza aldığımız şeyi eritirken, yemeye çalışırken de ağzımızın önünde yiyecektik, eritecektik ve dökülecekti. Çok çirkin bir manzara arz edecekti. Bu ölçüyü veren Cenab-ı Hak'tır. اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا qaddara قَدَّرَ Arkadaşlar, yeryüzünde şu şöyle olsaydı daha güzel olurdu diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Hani adamın birisi bu düzeni beğenmemiş, kendi kendine demiş ki, yahu keşke tuttuğum her şey altın olsaydı demiş. Eve gelmiş, adamın canı su istemiş, suya el atmış altın. Ekmek canı istemiş, ekmeğe el atmış altın. Adam açlıktan ölmüş gitmiş. Düzen çizen Cenab-ı Hak'tır ve çizdiği düzen en güzel düzendir. <gülüyor> Peki düşünün arkadaşlar, karıncadan file, zerrelerden kürelere, yeryüzündeki bütün varlıklar için bir düzen çizen Cenab-ı Hak, bir kanun koyan Cenab-ı Hak, acaba insanı yarattı da öyle başıboş bırakıverdi mi zannediyorsunuz? İnsan içinde böyle bir düzen çizmedi mi Allah? İnsan içinde böyle bir program tespit etmedi mi Allah? Evet, elbette insan içinde böyle bir kanun çizdi Allah ama İnsan irade sahibi olduğu için bazen Allah'a kafa tutuyor, yan çiziyor. isyan etme iradesine, hürriyetine sahip olduğu için. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak Güneş için bir düzen çizmiş. Güneş için bir kanun tespit etmiş. Demiş ki Güneş'e, şöyle de şöylece döneceksin demiş. Güneş Allah'a isyan etmeden o şekilde dönmektedir. Ay içinde bir yörünge çizmiştir Allah. Demiştir ki sen bu yörüngede döneceksin. İnsan için de böyle bir yörünge tespit etmiş. Yataktan yatağa. Diyor ki Allah, geleceksin, yatağa yatacaksın, uyuyacaksın, sonra kalkacaksın, namaz kılacaksın, sonra zikirle, Kur'an'la meşgul olacaksın, sonra hadisle, sünnetle ilgileneceksin, sonra çoluk çocuğuna İslam anlatacaksın, tebliğ ve talimde bulunacaksın, sonra çevrene Allah'ın mesajını ulaştıracaksın, sonra öğle namazı kılacaksın, sonra ikindiği kılacaksın, sonra akşamı, sonra yatsığı kılacaksın... Ve sonra tekrar gelip yatağa yatacaksın diye işte böyle yataktan yatağa insan için de Allah bir yörünge çizmiştir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذ۪ي al الْمَرْعَ Bir de o Allah bitkiler bitirdi, mer'a bitirdi. Ağaçlar bitirdi, çayırlar, çiçekler, çemenler bitirdi. Arkadaşlar bakın Mevla zorlarla bize din anlatmıyor felsefi, yani insan hafsalasının, insan aklının, mantığının alamayacağı zorlarla Allah bize din anlatmıyor. Görünenden, bilinenden, gördüklerimizden, bildiklerimizden dikkat çekerek meralardan, çiçeklerden, çayırlardan, çemenlerden, otlardan, ağaçlardan, bitkilerden misal vererek Allah bize din anlatıyor. وَالَّذِي اَخْرَجَ الْمَرْعَةِ Buyur. O Allah, merayı da yarattı. Ama ve جعله غفاء öyle bir devir gelir ki öyle bir zaman gelir ki o çayırlar çemenler bitkiler ağaçlar kurumuştur kararmıştır solmuştur ve yakıt hale gelmiştir yakacak haline gelmiştir Arkadaşlar düşünün dipdiri taptaze bedenler gencecik gepe gencecik vücutlar Allah'a kulluğa kanalize edilseydi Çivi diye çaksanız yere geçecek kadar sıhhat dolu vücutlar ya da Allah'a kulluğa kanalize edildiği zaman mermeri eritecek kadar sıhhat dolu gencecik, gepegencecik vücutlar. Düşünün gün gelecek sararma başlayacak, kararma başlayacak, solma başlayacak, geriye doğru bir sayma başlayacak ve Allah korusun pek çoğu yarının yakıtı olacaktır, cehennem için ateş olacaktır, yakıt haline gelecektir, yakacak haline gelecektir. İşte bu ayet kerme bize bunu anlatır. Elmalı merhum Efendim bu ayet kerme bize taş kömürünü anlatır diye uzun uzun izahlarda bulunmuş. Uzun uzun açıklamalarda bulunmuş. Vallahi ve billahi arkadaşlar taş kömürü de olmayabilir. Kok kömürü de olmayabilir. Maden kömürü de olmayabilir. ılgın kömürü de olmayabilir. Esasen bu ayet kermenin bize anlatmak istediği maksat şudur. Bu ayet kermeden anlamamız gereken nokta şudur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Veren de O'dur, alan da O'dur. Az veren de O'dur, çok veren de O'dur. Vermeyip mahrum eden de O'dur, bol verip hesap sormadan, sorulmadan alan da O'dur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Eğer bugün gözümüz görüyor, aklımız eriyorsa, eğer bugün aklımız başımızdaysa, elimiz tutuyor, ayağımız yürüyorsa, arkadaşlar bilesiniz ki bütün bunları bize Allah verdik. Bütün bunlar Allah'tandır. Dün çocuktuk ve küçüktük. Güçsüzlük, zayıftık. Bugün büyüdük. Güç kuvvet sahip olduk. Çoluk çocuk sahip olduk. bak sahip olduk. Eğer bütün bunlar bizden olsaydı, Allah'tan olmasaydı, yaşlandıkça daha çok güçlenmeli, daha çok kuvvetlenmeli değil miydik? Halbuki ihtiyarlayınca, yaşlanınca bütün bunları kaybediyoruz. Geriye sayma başlıyor. Tıpkı ağaçlar gibi, tıpkı bitkiler gibi kuruma, solma başlıyor. Ve Allah korusun yarın kimi insanlar, cehennemin yakıtı olacaktır. Cehennemin tutturu olacaktır. Hani bir ayet kermesinde Rabbimiz öyle buyuruyordu. Ye eyühellezine amenu guu anfusakum ve ehlikum naran wa quduha en hijara. Ey Müslümanlar, nefislerinizi ve ehlinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki o ateşin yakıtı taşlar ve insanlardır diyor diyor ya Allah. Yarın Allah korusun gepe gencecik pek çok vücutlar sararacak ve solacak ve yarın cehennemin tutturuğu haline gelecek, cehennemin yakıtı haline gelecek. Öyleyse aklınızı başınıza alın, zamanınızı Allah yolunda harcayın, bedeninizi Allah yolunda harcayın, gözünüzü Allah yolunda harcayın, ilminizi aklınızı, irfanınızı, anlayışınızı Allah yolunda harcayın, Allah yolunda tüm hayatınızı ifna edin ki yarın cehennemin yakıtı haline gelmeyin. İşte bu ayet kelimesinde Rabbimizin bize anlatmak istediği husus budur. Sonra buyurur ki Rabbimiz: "Senu quriuke fe tensa." Peygamberim biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Ayetin manası aynen böyle. Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Arkadaşlar, zaman zaman Cenab-ı Hak peygamberimize vahyi sunarken Peygamberimiz vahyin atmosferine bazen giremezdi de ya da aman şu ayeti unutmayayım diye aman ayetleri ezberde tutayım diye belki unuturum endişesiyle henüz kendisine vahiy tamamlanmadan süratlice ayetleri tekrar etme cihetine giderdi. Cenab-ı Hak buyurdu ki sen nukuriuke fe la tenser. Peygamberim sen endişe etme. Biz sana okutacağız, biz sana öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın. Arkadaşlar bu ayet-i kerime bize şunu anlatır. Bizim Kur'an eğitimine teslim olmamız gerektiği anlatılır bu ayet-i kerimede. Yani Kur'an'ın tümüne, tümünün muhtevasına, Kur'an atmosferine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. Parça parça Kur'an'ı anlamak, parça parça Kur'an'ı telakki edip hayatımıza aktarmaktan ziyade bir bütün olarak Kur'an atmosferine girmemiz Kur'an'ın muhtevasına, Kur'an'ın bütününün eğitimine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. <gülüyor> Sahabi böyle yetişti. Şimdi bizim yaptığımız gibi peygamberimiz sahabiye, geçen hafta ne anlattım söyleyin bakayım, geçenlerde ne ezberletmiştim, ne yazdırmıştım, söyleyin bakayım diye. Peygamberimiz sahabe-i kiramı böyle imtihan etmedi. Sahabi böyle yetişmedi. Sahabi Kur'an'ın bütününe kendisini teslim etti ve zamanla yetişti sahabi. Sahabi hayatın içinde imtihan oldu. Sahabi Bedir'le imtihan oldu. Sahabi Uhud'la imtihan oldu. İşte bu ayetkerme bize Kur'an eğitimine kendinizi teslim edin. Onu parça parça almaktan ziyade onun bütününe talip olun demektedir. Zaman zaman peygamberimize aynı ikazların yapıldığını görüyoruz. Mesela Kur'an'ın başka bir yerinde başka bir ayetkermesinde Rabbimiz şöyle buyurdu: La taharrik bihi lisanaka li ta'cela bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana Peygamberim sana vahi gelirken vahi tamamlanmadan acele edip dilini hareket ettirme aman şu ayetleri unutmayayım diye acele edip okumaya çalışma inna alayna jam'ahu wa qur'ana vahi kalbinde cem etmek senin kalbine yerleştirmek ve bir de onu okutmak bize aittir o bizim işimizdir biz sana okutacağız sen asla unutmayacaksın. Arkadaşlar, bunun bir ikinci manası da şudur, Peygamberim, biz sana Kur'an'ı öğreteceğiz ve sen onu hiçbir zaman unutmamalısın. Onu hayatında icra etmelisin. Kur'an'dan aldığın mesajı hayatına aktarmalısın ve onu mucibince amel etmelisin. Şimdi bakın, ben içinizden bir kardeşime desem ki, mesela Selman'a desem ki, Selman, unutma ha, yarın, sabahleyin, sabah namazını kıldırın, caminin imamına varacaksın diyeceksin ki, hocam bana asıl suresini bir anlat diyeceksin. O sana asıl suretini anlatacak ve sen de dinleyeceksin ve mucibince amel edeceksin desem. Bu şu demektir. Bak Selman ben sana söylüyorum ha, bunun mucibince amel et. Bunun gereğini yerine getir demektir bu. Sakın ihmal etme demektir. İşte Allah da bu ayet şöyle diyor, senukri'uke felâ tensâ. Peygamberim biz sana öğreteceğiz, okutacağız ve sen asla unutmamalısın. Onun mucibince amel etmelisin, onu yerine getirmelisin demektir bu. Öyleyse biz İslam'ı Kur'an'dan öğreneceğiz ve sonra unutmayacağız, onu hayatımıza aktarmaya çalışacağız. Sonra dedi ki Rabbimiz illa Allah. Peygamberim biz sana okutacağız, öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın ama... Bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Sakın ha unutmamayın kendi elinde olduğunu zannetme. Bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Arkadaşlar zaman zaman insan olarak peygamberimizin unuttuğu olmuştu. Mesela cemaatle Allah'ın Resulü önde imam bir namaz kıldırdı cemaate ashab-ı kirama. Bir sure-i şerifi okudu ve bir ayet-i kerimeyi unutarak atladı Peygamberimiz. Yine bir defasında sabahleyin ilk kalkan Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Baktı ki güneş şoktan doğmuştu. Tüm sahabenin namazı geçmişti. Sabah namazı geçmişti. Allah'ın Resulü Hazreti Bilal'a hitap Niye böyle yaptın ey Bilal? Hazreti Bilal kıpkırmızı kesildi. Ve sahabe-i kiram Allah Resulü namazı kaza ettiler. Arkadaşlar, Allah uyuttu Peygamberini. Niye? Talim için. Kıyamete kadar uyuyarak namazı geçiren Müslümanlar ne yapması lazım? Bu konuda hüküm konması için, hükmün vaz için Allah uyutu uyutuverdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü dört rekatlı bir namaz kıldırırken iki rekatın sonunda selam verdi. Unuttu Allah'ın Resulü. Arkasından bir sahabi ikaz etti. Ya Resulallah yoksa namaz mı? Kısaldı. Niye böyle yaptın dedi. Allah Resulü unutturuldum dedi. Yani zaman zaman Allah Resulü'nün hayatında insan olmasından ötürü unutmalar vaki oluyordu. İşte Allah dedi ki, illa maşaAllah bilesin ki ey peygamberin unutmaman da Allah'ın elindedir. Sonra buyurdu ki Rabbimiz, innehu ya'lemul cehra ve ma yakfa. O Allah gizliyi de, cehri de, aşikarı da bendir. Ne isteyeceğini, emredeceğini, hangi ayeti göndereceğini, hangi şey edeceğini, neyi yapacağını bilendir o Allah. Arkadaşlar mesele konunun Allah'a ircağıdır. Şöyle diyelim bakın. Sabahleyin kalktınız. Elinizdeki Kur'an'ın yarısını sili verse Allah. Siler mi siler? Yani elinizdeki Kur'an'ın ayetlerinin yarısını sili verse Allah. 6666 ayetten 3333 ayet kermeyi Allah sili verse. Yarısını silse Allah. Peki haberiniz olur mu bundan? Şimdi haberimiz yok ki o zaman olsa, değil mi? Cebindeki paranın miktarını bilmeyen bir adam cebindeki paradan habersiz olan bir adam o para eksildiği zaman nereden haberi olsun ki o adamın? Ya da bir başkasının cebindeki parayı bilmeyen bir adam onun cebindeki para eksilince haberdar olur mu bu adam? Olmaz. Eğer biz bu kitaba bizim kitabımız gözüyle bakmıyorsak başkalarının kitabı gözüyle bakıyorsak o zaman Allah sabahleyin kalktığımızda şu kitabın ayetlerinin yarısını siliverse hiç haberimiz olmayacak. Tıpkı başkasının cebindeki paranın eksiğinden bir başkasının haberdar olmadığı gibi. Bu kitaba kendi kitabımız gözüyle bakmıyorsak, kendi cebimiz gözüyle bakmıyorsak, bilmiyorsak, tanımıyorsak, zaten birileri her gün Allah'ın ayetlerini siliyor ama hiç haberimiz olmuyor. Ancak o kitaba benim kitabım gözüyle bakanlar feryat etmeye başlıyor, bağırmaya başlıyor. Aman Allah'ın ayetlerini siliyorlar. Aman Allah'ın ahkamını ilga etmeye kalkıyor zalimler diye bağırmaya başlıyor. Biz ancak o zaman tanıyoruz, o zaman hatırlıyoruz. Sonra dedi ki, bakın Rabbimiz ve nüyessiruke lillusra Peygamberim, biz seni kolaya kolaylayacağız. Biz seni kolay bir hayata kolaylayacağız. Kolaya kolaylayacağız. Arkadaşlar, Peygamberimizin hayatı peygamberliğinden sonra öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değildir. Namazı kolaydı, orucu kolaydı, abdesti kolaydı, haccı kolaydı, tesettürü kolaydı, zekatı kolaydı, infakı kolaydı ya da Allah'ın Rasulü bütün bunları kolay bilmişti, kolay kabullenmişti. Bakın Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet kelime intihal ediyoruz. Rabbimiz bir ayet kermesinde buyuruyorlar ki: "Femen yuri en yehdi yahu yeshrah sadrahu lil -islâm. Allah kimi hidayete ulaştırmak isterse, kimi hidayette bırakmak isterse Allah onun kalbini, sadrını İslam'a açı verir, genişleti verir. Yani İslam'ı o kişiye kolay getiri verir. Ama bilelim ki bu bizim irademize bağlıdır. Yani biz isteyeceğiz hidayeti, Allah da bizi hidayette bırakacak. Yani bu şu demektir. Kul hidayette kalmayı diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse onun kalbini Allah İslam'açı verir, İslam'ı ona kolaylaştırır verir. Arkadaşlar, bilelim ki Allah bizim için hidayetten razıdır, kulluktan razıdır, İslam'dan razıdır, tevhidden razıdır ve teslimiyetten razıdır. Allah bizim için küfürden, inkardan, isyandan, şiftten ve dalaletten razı değildir. Ama her ikisini de yaratan Allah'tır. Kul dilediği müddetçe hidayeti de dalaleti de yaratan Allah'tır. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın tekvin sıfatına aracidir Arkadaşlar, önce kul mu ister, yoksa sonra, önce kul mu ister, yoksa Allah mı ister, bunun münakaşasına girmeden diyelim ki, Allah şartları hazırlıyor, bütün şartları hazırlıyor, ve sonra hidayeti karşımıza sunuyor, biz de talep ediyoruz. Mesela farz edin ki, bir adamı 10 gün aç bırakıyorsunuz, açlık adamın iliklerine kadar işliyor, sonra adamın karşısına geçiyorsunuz, Yemeklerin lezzetinden bahsediyorsunuz. En güzel yemek çeşitlerinden bahsediyorsunuz. Adamın iştahını kabarttıktan sonra önüne bir sofra getirip koyuyorsunuz. Buyur, istersen ye, istersen yeme. Allah da böyle yapıyor. Bizi hidayete muhtaç yaratıyor. Mayamızı hidayetle yoğuruyor. Hidayeti seçecek biçimde yaratıyor. Sonra Cenab-ı Hak hidayeti karşımıza çıkarıyor. Buyurun, isterseniz dileyin, isterseniz dilemeyin. İsterseniz hidayeti isteyin, isterseniz istemeyin diyor Allah bu tıpkı buna benzer. İşte Allah diyor ki, kim hidayeti diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse, Allah onun kalbini İslam'a verir, sadrını İslam'a açı verir ve içine bir inşirah verir, İslam'ı kolay hale getirir. Ama ve men en yudillahu, kimi de dalalette bırakmak isterse Allah yani kişi kendi iradesiyle dalaleti tercih eder de Allah da onu dalalette bırakmak isterse Ayet-i devamında Allah diyor ki يَجْعَلْ صَدْرَهُ ذَيِّقَنْ حَرَجَنْ كَاَنَّمَا يَسَّعَضُ فِي Allah onun kalbine öyle bir darlık verir ki, Allah onun kalbine öyle bir sıkıntı verir ki ağaca tırmanıyor değil, dağa tırmanıyor değil, hayvana biniyor değil, sanki gökyüzüne tırmanıyormuş gibi içinde bir darlık hissedecektir, içinde bir sıkıntı duyacaktır ve artık İslam o kişi için zor olacaktır. Demek ki arkadaşlar, kişi kendisi bizzat hidayeti tercih ederse, Allah onun için İslam'ı kolaylaştıracaktır. Sormuşlar Peygamberimize, ''Ya Resulallah, bu göksün açılması, sadrın İslam'a açılmasının manası nedir?'' Allah Resulü şöyle buyurmuşlar, ''O Allah'ın bir nurudur ki Allah onu kişinin kalbine kor ve kişi onunla inşirah bulur.'' Peki demiş sahabe-i kiram, bunun alameti nedir ya Resulallah?'' Belirtisi, işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyurur ki, kişinin kalbine o nurun konduğunun alameti, işareti şudur. Kişi Kur'an'a yönelir, kişi sünnete yönelir, kulluğa yönelir, tevhide yönelir, teslimiyete yönelir, ölüme hazırlığa yönelir ve işte bunun alameti budur diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar, eğer Allah'tan rahat değilseniz, eğer Kur'an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer namaza karşı içinizde bir ağırlık varsa, bir isteksizlik varsa, eğer müminlerle beraber olmaktan zevk almıyorsanız, eğer Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ölümü hatırlamak, kabri hatırlamak sizi sıkıyorsa, eğer sakaldan, sarıktan, cübbeden hoşlanmıyorsanız, eğer çarşaftan, peçeden, namustan, iffetten tiksiniyorsanız, bilesiniz ki pislik içindesiniz. Bilesiniz ki necasetten hoşlanıyorsunuz. Siz istemediğiniz için Allah size onları sevdirmedi demektir. Siz dalalette kalmayı istediğiniz için Allah sizin kalbinizi İslam'a açmadı demektir. Ama bütün bunları seviyorsanız, bilesiniz ki Allah o nurunu kal kalbinize koymuş demektir, içinize inşirah vermiş demektir. Arkadaşlar din adına en güzeli Allah'ın dediğidir. Giyim kuşam adına en güzeli, eğitim adına en güzeli, kazanma harcama adına en güzeli, hukuk adına en güzeli, kanun adına en güzeli, ev tefrişi adına en güzeli, kılık kıyafet adına en güzeli, hayat adına en güzeli Allah'ın dediğidir, Allah'ın söylediğidir. En kolayı ve en güzeli Allah'ın dediğidir. İşte Cenab-ı Hak bu ayet-i diyor ki, وَنُوْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Peygamberim seni en kolaya kolaylayacağız. Seni kolaya kolaylayacağız. Arkadaşlar az evvel ifade ettiğim gibi Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra hayatı öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değil. Mesela Allah Resulü'nün elbisesi kolaydı. İlla mavi giyeceğim, illa da kırmızı giyeceğim diye Allah Resulü'nün bir endişesi yoktu. Ya da yakası şöyle olacak, yeni şöyle olacak, yırtmacı şöyle olacak, ütüsü şöyle olacak diye Allah Resulü'nün böyle bir derdi, böyle bir endişesi yoktu. Elbisesi kolaydı. Allah Resulü'nün ayakkabısı kolaydı. İlla da Japon kösüresi olacak ya da İtalyan meşini olacak diye Allah Resulü'nün özel bir isteği yoktu. Allah Resulü'nün sofrası kolaydı. Külfeti sevmezdi. İlla da şunları şunları yemek zorundayım. Soframda şunlar şunlar yoksa ben o sofraya oturmam diye Allah Resulü'nün özel bir zevki yoktu. Bir derdi, bir kamu yoktu. Külfeti sevmezdi kainatın seyidi. Önüne ne gelirse yerdi. Hatta bir defasında Peygamberimizin önüne kertenkele getirmişlerdi de Allah Resulü fıtraten sevmediği için kertenkele yemedi ama onu yasaklamadı. Arkadaşlar Allah Resulü'nün konuşması kolaydı. Çölden gelmiş bir adam, şomarını atmış bir adam, çölden gelmiş bir adam bile Allah Resulü'nü dinlediği zaman çok rahatlıkla onun konuşmasını ezberlerdi. Tek tek konuşurdu, kolay konuşurdu, güzel konuşurdu. Allah Resulü'nün istedikleri kolaydı, çevresinden zor şey istemezdi, hep istekleri kolaydı. Allah Resulü'nün eşyası kolaydı, kullandığı eşyası kolaydı. Arkadaşlar Peygamberimizin tüm eşyası bir merkebin göçü kadardı, bir devenin sırtının alacağı kadardı. Tüm göçü bir merkebin sırtındaydı. Eğer bizim eşyalarımız da Allah Resulü'nün eşyaları gibi olsa inanın hayatımız çok kolaylaşacak. İndirmesi kolay, alması kolay, toz alması kolay, silmesi kolay, ikinci kata çıkarması kolay, birinci kata indirmesi kolay, satın alması kolay. Eğer bizim eşyalarımız da peygamberimizin ki kadar olsaydı hayatımız tümüyle kolaylaşacaktı. Öyleyse gelin biz de kolaya talip olalım. Eğer peygamberin hayatı kolaysa gelin biz de peygamberin hayatına talip olalım. Bakın geçenlerde İstanbul'dan bir kardeşimizin annesi gelmiş Konya'ya. Konya'da tek kaptan yemek yendiğini görünce kadın sevincinden uçmuş adeta. Niye? Çünkü İstanbul'da tek kaptan yemek yenmiyor. Bütün misafire ayrı ayrı kap, servis yapılıyor ya, servis yapacağım derken kadıncağın kendisi hiç yemek yemiyormuş. Sonra bir de şöyle arenaya dönmüş mutfaktaki bulaşıkları düşünün. Kadın bitip tükeniyormuş. Konya'ya gelmiş de bir bakmış ki şöyle tek kaptan yemek yeniyor, sevincinden uçmuş kadın. Elbette İslam'ı yaşamak kolay ya. Allah'ın dediğini yaşamak çok kolaydır. Düşünün, bir kadın gece saat 1'de 2'de çocuk ağlayacak, kalkacak, sıcak yatağını terk edecek, mutfağa varacak, su ısıtacak, sonra mama yapacak, gelecek çocuğuna mama yedirecek. Çok zor ya, batılı yaşamak çok zor cidden. Ama Allah ve Resulü diyor ki, kadın kendi göksündekiyle çocuklarını doyursun diyor, hiç yatağını terk etmeyecek. Sıcağını dahi bozmayacak böyle yatağındayken alacak çocuğunu kucağına emzirecek birkaç dakikada hem kendisi uyuyacak hem de çocuğu uyuyacak. Hangisi kolay? Allah'ın dediği kolay değil mi? Peygamberin dediği kolay. Arkadaşlar inanın batılı yaşamak çok zordur ya. Batılı yaşamanın altında büyük riskler vardır. Bakın bir kulun kullara kulluğu yani insanın insana kulluğu insanda insanlık şahsiyeti bırakmaz. Düşünün ki bir insana insan tarafından bir gem vurulacak bir ip takılacak illa da bana kulluk yapacaksın beni dinleyeceksin bana itaat edeceksin diye onun o insan tarafından kulluğa zorlanması kadar hayatta çok adi çok bayağı bir kulluk türü yoktur arkadaşlar Batı bir yerde hakimiyetini kurdu mu yani insan insanın hakimiyetini bir kabullendi mi Batı bir yerde hakimiyetini kurdu mu Artık batıl mükelleflerinden, kullarından bir kısım şeyler isteyecektir. Mesela batıl mükelleflerinden, kullarından önce malını isteyecektir. İstese de istemese de kişi malını vermek zorundadır. Sonra çoluk çocuğunun eğitimini isteyecektir. Ver onları ben eğiteceğim diyecektir. Adam istese de istemese de çocuklarını batılın eğitimine teslim etmek zorunda kalacaktır. Adam istediği elbiseyi giydiremeyecektir kızına. Adam karısını istediği biçimde örtemeyecektir. En son batıl adamın namusuna el atacaktır onu da elinden alacaktır halbuki Allah'a kullukta arkadaşlar bütün bu riskler yoktur yani İslam'ı yaşamak kolayın kolaydır öyleyse gelin kolayın kolayına gidelim kolayın kolayını tercih edelim Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını tercih edelim sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu fezekir inne nefati zikra peygamberim sen hatırlat hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Arkadaşlar bu ayet-i kerimede yine birkaç tane mana vermişler. Birinci mana demişler ki bu in iniş Yani fezekkir in nefa'atiz zikra in qabilet manasına peygamberim sen hatırlat hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Yani karşıdaki adam kabullendiği müddetçe sen hatırlat peygamberim. İkinci olarak demiştir ki buradaki in ma manasındadır. Hatırlatma fayda verdiği müddetçe hatırlatmaya devam et peygamberim. Üçüncüsü buradaki in kat manasındadır. Fezekkir <gülüyor> kat naf'atiz zikra. Peygamberim sen hatırlat. Sen İslam'u sun çevrene mutlaka fayda verecektir. Kat naf'atiz zikra mutlaka fayda verecektir. Bugün vermese yarın fayda verecektir. Kendisine fayda vermese yanındaki çocuğuna fayda verecektir. Kendisine fayda vermese komşusuna fayda verecektir. Ona fayda vermese sana fayda verecektir. Fezekkir in nefati zikra. Bazıları bu ayet kermeyi ters anlamışlar. Demişler ki, hatırlatma fayda verdiği müddetçe hatırlatma yapılır. Fayda vermediği zaman artık zikra yapılmaz, hatırlatma yapılmaz, tebliğ yapılmaz demişler. Hatta bazıları derler ki, efendim incileri domuzun boynuna asmayın inci kadar kıymetli olan ayetleri ve hadisleri onu dinlemekten imtina eden ya da ona kıymet vermeyecek değer vermeyecek kişilere anlatmayın demişler. Hatta bazıları demişler ki, ya bu insanları anlatmaktansa köpeklere anlatmak daha iyi demişler. Çok yanlış. Ya arkadaşlar, köpeğe sitti insani anlatsanız, ömrü billah anlatsanız insan olmaz ya. Köpek köpektir. Ama beri ki beni ademdir ya. Taş bile olsa eriyecektir. Öyleyse biz anlatacağız. İşte bu ayet iken Peygamberimize geldiğine göre bakın Peygamberimiz nasıl anlamış acaba? Değil mi? Bu ayet iken Peygamberimize hitap ettiğine göre acaba bu ayet kermeyi Peygamberimiz nasıl anlamış, nasıl uygulamış bakalım. Arkadaşlar Peygamberimiz, "E şöyle bir bakayım. Biraz anlatayım. Eğer dinlerlerse hoşuma giderse devam edeyim. Yoksa bırakayım mı?" demiş. Hayır. Anlatmış, bir daha anlatmış. Anlatmış, bir daha anlatmış. Dinleseler de anlatmış, dinlemeseler de anlatmış. Biliyorsunuz Allah Resulü Ebu Süfyan'ın ayağına tam 23 yıl gitti. 23 sene Ebu Sufyan'a Allah Resulü din anlattı. Ebu Cehil'e de anlattı. Arkadaşlar anlatmanın bitmesinin iki şartı var. Ya geberecek Ebu Cehil gibi karşımızdaki muhatabımız ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi o zaman bizim vazifemiz bitecek. İşte Allah diyor ki ''Fezekir in nefati zikra'' ''Peygamberim sen hatırlat, sen anlat, anlatma mutlaka fayda verecektir.'' ben elli sefer anlattım, benim vazifem bitti yok, deme, namazı elli sefer anlattım, bitti artık benim vazifem biraderme namaz kılması gerektiğini yüz sefer anlattım, benim vazifem bitti, yok elli seferde anlatsanız, yüz seferde anlatsanız, mesela bir adama on sene anlattıysanız, on birinci sene, on sene içinde adamın başına gelmeyen bir durumla adam karşı karşıya gelmişse, belki İslam'ı kabule hazır hale gelmiştir on birinci sene bir daha anlatacaksınız Mesela diyelim ki bir adama 10 sene İslam anlattınız ama o 10 sene içinde adamın hiç çocuğu ölmemişti ya da adamın hiç dükkanı yanmamıştı, evi yanmamıştı. Ama 11. senenin içerisinde adam böyle bir durumla karşı karşıya geldiyse, farklı bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Belki o anda İslam'ı kabullenmeye müsait hale gelmiştir, mühye hale gelmiştir. O zaman anlatacağız. Fezekir in naf'ati zikra. Sen hatırlat peygamberim ama bilesin ki seyezekru men yahşa ve yetecnebuhel eşka Allah'tan korkan, haşyet duyan, günahtan, şirkten, isten, pastan arınmak isteyenler, Allah'tan korkanlar faydalanacaklar, ibret alacaklar, uygulayacaklar. Ve yetecnebuhel aşka, şakiler de kaçacak peygamberim. Allah böyle diyor. Şakiler de kaçacak. Arkadaşlar, bir adam ki hep Müslümanlarla alay etmiş. Dinin, diyanetin aleyhinde konuşmuş. Müslümandan aldığını Müslüman'ın aleyhinde kullanmış, bu adama yapılacak hatırlatma ile bir Müslümana yapılacak zikra farklı olmalıdır. Yani kafire yapılacak hatırlatma ile Müslümana yapılacak hatırlatma farklı olacaktır. Arkadaşlar, kafirden itaat isteme şeklinde bir hatırlatma, fayda vermeyecektir. Yani kafire karşı yapılacak itaat isteme şeklindeki bir zikra, bir hatırlatma fayda sağlamayacaktır. Mesela bir kafire kalk namaz vakti geldi, namaz kıl denmez. Dense bile fayda vermez. Niye? Çünkü kafir iman etmemiş ki daha. Mesela bir kafir gelse size faizi anlat dese, faizi anlatamazsınız. Faizi ne adına terk etmesi gerektiğini önce bir anlatacaksınız. Allah'a imanı, Allah'a teslimiyeti önce bir anlatacağız. Sonra faizi anlatacağız. Ama karşımızdaki Müslüman, Müslümansa faizi de anlatırız, namaza da onu çağırırız. İşte karşımızdaki kişi Müslümansa başka zikra yapacağız, başka hatırlatma yapacağız. Karşımızdaki kafirse zikramız, hatırlatmamız farklı olacaktır. İşte arkadaşlar, bu hatırlatmaya karşı kimileri müsbet cevap verecektir, uygulamaya koyacaktır. Kimileri de menfi cevap verecek, kaçacaktır. Şunu diyeyim bakın. Arkadaşlar bir hatırlatma hadisesinde, bir tebliğ hadisesinde bir hatırlatana yönelik veçe vardır. Bir de hatırlatılanlara yönelik yönü vardır. Mesela diyelim ki içinizden bir kardeşim hatırlatan olsa bana dese ki kardeş aklını başına al, yarın ölüm var, ahiret var, kabre gireceksin. Gel biraz Kur'an-ı Kerim tanı, gel biraz peygamberin hadisiyle ilgilen, biraz sünneti tanı yarın ne olur ne olmaz kötü bir durumla karşı karşıya gelebilirsin diye bana hatırlattı bakın hatırlatan o hatırlatılan benim hadisenin bir bana yönelik yönü vardır bir de hatırlatı, hatırlatan kişiye yönelik yönü vardır arkadaşlar hatırlatan kişiye yönelik yönü şöyledir sözüm tutuldu tutulmadı benim sözümü anladı ya da anlamadı uygulamaya koydu ya da koymadı onu ilgilendirmez hatırlatan kişi sürekli anlatmak zorundadır sürekli hatırlatmak zorundadır. Fakat hatırlatılan kişi açısından da iki yön vardır. Ya kaçacaktır ya da uygulayacaktır. Demek ki hatırlatan açısından sürekli hatırlatmak üzerine vacip bir dinledi ya da dinlemedi, anladı ya da anlamadı, uygulamaya koydu ya da koymadı, adam olma yoluna girdi ya da girmedi o hatırlatanı ilgilendirmez. Hatırlatan sürekli hatırlatacak, sürekli tebliğ ve talim edecek. <gülüyor> İşte o kaçanlar diyor ki Rabbimiz o zikradan kaçanlar yan çizenler var ya allazi yaslan nar-ı kubra onlar büyük bir ateşe yaslanacaklar cehennem ateşine yaslanacaklar Hani dünyada insan yorulur da şöyle bir teneffüse yaslanır ya dersler bazen sizi sıkar da şöyle bir teneffüse yaslanırsınız ya ya da çok yorulursunuz da bir bele yaslanırsınız ya duvara yaslanırsınız ya ya da çocuk ana kucağına yaslanır ya ya da şimdi birileri konum adına ABD'ye, Rusya'ya yaslanır ya ya da kimileri burada yoruldu amel işledi yarın hurilere yaslanacak ya yarın kılmanlara yaslanacağız ya yarın cennette gözlerin görmediği kulakların duymadığı akıl ve hayallerimizden dahi geçiremeyeceğimiz en vah çeşit devletlere, nimetlere, o yastıklara o yataklara yaslanacağız ya işte kafirler de cehenneme yaslanacak. Allah korusun. Dünyada yoruldular, çırpındılar. Üstelik bunlar dünyada zora talip oldular. İslam kolaydı ya. Üstelik bunlar zoru yaşadılar dünyada. Kafirlik çok zordur. Tam dinlenmeleri gerekirken, bir yerlere yaslanmaları gerekirken cehenneme yaslanacaklar. Allah korusun. Arkadaşlar öyle bir azap ki gözler oyulacak, yerine eritilmiş kurşun dökülecek, susuz kalacak kişi diye bir şey yok. Düşünün Allah korusun. Su diye bir şey yok. Hani yaz gününde köpekler toprağı yalar ya bazen, su bulabilir miyim diye toprağın neminden istifade etme adına işte kafirler de toprağı yalayacak orada. Allah korusun. Ya da yanı başında yanan cehennemlik birisinin yarasından şöyle birazcık ilin kan domurdu mu su çıktı zannedecek, koşacak ve arkadaşının göksünden, alnından sırtından emmeye başlayacak. Allah korusun. En hafifi, cehennem azabının en hafifi Ayaklarının altına bir takunya giydirilecek diyor peygamberimiz. O takunyanın hararetinden beyni kaynar hale gelecek. Dünyada buna dayanılmaz Allah korusun. Dünyada buna tahammül edilmez. Çünkü kişinin ayağının altına bir ateş koysanız beyne ulaşmadan kalbe yaklaşınca hemen kişi ölü verir. Fakat orada ölüm de yok. Diyor ki Allah summa la yamutu fiha yahya. Ne ölecekler orada ne de yaşayabilecekler neredesin ey ölüm gel bizi kurtar diyecekler ama ölemeyecekler. Allah Resulü diyor ki can hulkuma gelecek, buraya gelecek, ne aşağı inecek ne dışarıya çıkacak. Arkadaşlar burası günah makamıdır. Hulkum şu boğazın bulunduğu yer, pek çok örtülü kadın bile burası açıktır. Allah korusun. Can hulkuma gelecek ve onlar ölemeyecekler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz kad اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ Tezekki eden haramlardan kaçınan kurtuldu. Tezekki nedir? Teskiye nedir arkadaşlar? Bu konu da daha önce bir surede bir ayet geçmiştim. geçmişti. Bakınız Cenabı Hak şöyle buyuruyor. İvheb ila firavuna innehu tagha. Fakul helleke ila ente zakka. Hani hatırlayacaksınız. Cenabı Hak Hazreti Musa'yı Firavuna göndermişti de o azdı, tuyan etti, git onu ikaz et diye, onu irşad et diye. Rabbimiz Hazreti Musa'yı Firavuna göndermişti. Hazreti Musa Firavuna gelince aynen şöyle dedi: "Sakul helleke ila en tezka. temizleyeyim seni ey Firavun. Gel teskiye edeyim seni. Gel temizlenelim. Sana Rabbe giden yolu göstereyim. Sana temizlenmeye doğru giden yolu göstereyim." dedi Hazreti Musa. İşte teskiye budur arkadaşlar. Nefsin teskiyesi budur. Yani Rabbe giden, Allah'a giden, temizlenmeye giden yola girmektir. Yani Allah'ın istediklerini icra etmek işte nefsin teskiyesi budur. Yoksa işte tesbih elini alacaksın, şöyle bir tenhaya insanlardan uzak bir köşeye çekileceksin, şunları şunları şunları yapacaksın. Yok, teskiye bu değildir. Teskiye temizlenme Allah'ın bizden istediğini icra etmektir. Arkadaşlar malın tezkiyesi, malın temizlenmesi o malı Allah yolunda kazanıp Allah yolunda harcamakladır, infakladır gözün temizlenmesi o gözü hak yolda kullanmakladır. O gözü sahibinin istediği yolda kullanmakladır. Başın temizliği o başı başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Başın temizliği budur. Yoksa işte şu şampuanla başı yıkayacaksın. Yok başın temizliği o değildir. Başın temizliği onu başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Arkadaşlar ağızın temizliği estetik ameliyatla değil filan macunu ya da şey, macunu ya da filan flörürü kullanmak değil ağzın temizliği, ağzı vahyin sözcülüğünde kullanmaktır. Kalbin teskiyesi de, kalbin temizliği de, o kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Çünkü kalp, bütün fiillerimizin, kavillerimizin ve amellerimizin odak noktasıdır. Kalbin temizlenmesi demek, o kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Mesela, bir kadın diyor ki, şimdiye kadar namazı kıldım, kıldım, kıldım, kalbime bir gurur geldi, içime bir gurur geldi, İçimdeki gururu yenme adına ben namazı bir süre terk ettim diyor. Yok, burada kalp temizliği istenmez kişiden. Ya da kadın diyor ki, insanların aklına bir şey gelmesin diye tüm malzememi ortaya açıverdim der. İnsanların aklına bir şey gelmesin diye insanların ellerini sıkmak zorunda kaldım. Yok, buralarda iyi niyet geçerli değildir, buralarda kalp temizliği geçerli değildir. Arkadaşlar, Müslüman'ın evinde şarap şişesi nerede bulunur? Müslümanın evinde şarap şişesi olmaz değil mi? Olmaz. Ya da siz namazın hangi bölümünde Tevrat'tan binusu okursunuz? Tahiyatta mı? Kıyamda mı? Nerede? Secdede mi? Namazda Tevrat'tan binusu okunmaz. Mesela bir kadın gördünüz sokakta. Gözünüzü şöyle oy verdiniz. Niye? Kalbim temiz efendim. Çok güzeldi kadın da gözleri güzeldi de başkaları günaha girmesin diye gözlerini oy verdim burada iyi niyet geçerli değil. Öyle değil mi? Kalbin temizliği demek arkadaşlar o kalbi Allah için niyet sahibi kılmaktır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Bir de Rabbini zikreden, onu da namaz olarak uygulamaya koyan kişi kurtulmuştur. Arkadaşlar zikrin manasını daha önce söylemiştim. Zikir her bir konumda, her bir makamda Allah'ın bizden istediğini hatırlamak ve onu uygulamaya koymaktır. Mesela farz edin ki tuvalette hatırladınız Allah'ı. Ne ister Allah sizden? Sol eli kullanın der. Tuvalette bir şey yiyip içmeyin der. Konuşmayın ve çabuk çıkın derse o zaman işte bunu icra ettiğiniz zaman işte bu Allah hatırlamadır. Yemeğin başında Allah'ı zikrettiniz, hatırladınız. Ne istiyor Allah sizden? Sol elle yemeyin, sağ elle yeyin. Önünüzden yeyin ve bir de besmele çekin diyor, değil mi? İsraflı yemeyin diyor. İşte bunu uygulamak zikirdir. Yoksa yemeğin başında besmele çekseniz o zikir değildir. Çünkü zikir hatırlamaktır. Neyi hatırlamak? O anda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlıyor ve icra ediyorsak işte bu zikirdir.